999, numaralı konu, Muaz bin Cebel ve ailesinin vebaya karşı gösterdikleri sabır, evet, Şam'da taun salgını oldu, Amr İbnül As, bu veba bir azaptır, ondan derelere, dağ eteklerine sığınarak kaçınız, dedi, onun bu sözü Şurah Rahbil bin Hasene'nin kulağına geldiğinde, öfkelenip, Amr İbnül As yalan söylüyor, ben Allah Resulü'nün sohbetinde bulunduğum zaman, Amr babasının devesinden daha şaşkın bir haldeydi,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 Derdağ'dan öğren, dedi.